Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba Açık Mimarlık'tan. Bugün e, hesap sorma günü en sonunda geldi çattı. E, yanında Cenk var. Evet, merhaba. inanmıyorsunuz, bir ay sonra geri geldi. Ya da Selam ne efendim. kadar oldu bilmiyorum Cenk. Bayağı vakit oldu ya bu stüdyoya girmeyelim. E, güzel, serin, dışarının sıcağını dışarıda bırakan, içerinin serinliğiyle beraber bize belki de tatlı bir muhabbeti sürükleyecek olan bu güzel stüdyoda bulunmak... Hele bu stüdyoyu sen de paylaşmak Volkan. <gülüyor> bu, bu, bu yağcılığın ama hesap sormaktan seni kurtarmayacak. Allah'tan Kaçamıyorum. E, Kaçamıyorum. sevgili dinleyiciler. Cenk bu zamanı boş geçirmedi sağ olsun Paris, Göteborg, İzmir evet. dolaştı. Bir sürü etkinliğe, workshop'a katıldı. E, hatta şimdi Yahşi Bey'de de Nevzat Bey'in bir workshop'a başlıyorlar. Evet. Hepsinden teker teker hesabını soracağız. Çok sağ ol <gülüyor> Volkan <gülüyor> öncelikle bana bu fırsatı verdiğim için. <gülüyor> Öncelikle sizlere de merhaba. Ee, uzun süredir İzmir'den yaptığım röportajlarla ancak programa katkı koyabiliyordum. Evet, long distance relationship modelinde takıldığımız bu açık mimarlığı bu döneminde. Aynen öyle. Öncelikle bütün Açık Radyo ailesinden sonra da siz sevgili dinleyenlerden teknik imkanlarımızın sınırı dahilinde alabildiğimiz sesler için özür diliyorum ben. <gülüyor> Ama yani bir bütçe bulursam o kayıt cihazını değiştireceğim gerçekten. Ama bir yandan da fena bir şey olmuyor galiba dışarıdan ya, seslerin gelmesi. Ne diyorsun? Daha doğal oluyor. Yani. En azından <gülüyor> röportaj yaptığına inanıyoruz. <gülüyor> <Sağ> ol. <olun. gülüyor> Peki şu an şu anın inandırıcılığını nasıl alacağız? <gülüyor> Artık onu da dinleyenlere bırakıyoruz. Şimdi önce şu Göteborg'dan bahset. Hı -hı. Orada e, planlama ekseninden bütün Hı -hı. bu Global kentlerdeki isyanları, hı hı. ayaklanmaları tartışmışsınız. Konu hı hı. çok ilginç. Biraz açar mısın? Yani Young Academics Network diye bir şey vardı. Onların yaptığı bir abstrak çağrısına ben bir yazı yazdım. Aslında derneğine, Herkesçi Mimarlık Derneği'nin gezi olayları sırasında ve akabinde ortaya koyduğu işte bu Taksim'de neler oluyor, serbest kürsü. Occupy ee, Gezi Architecture vesaire gibi şeylerin e, nasıl aslında böyle bir belki bir yeni mimarlık demeyelim de mimarlar için yeni rollerin bir parçası olabileceğine dair bir şey yazdım. Orada e, bir yer buldu ve oraya gittim. E, orada da e, aslında dediğim gibi senin de dediğin gibi şehircilik ekseninde olan bir şeydi bu. Şunu görmek çok ilginçti. orada örnekler çok çeşitli. Güney Amerika'dan da var e, Avrupa'dan da var e, daha doğudan da var e, Malezya'dan vesaire örnekler de var. Görünen şey şu dünyanın dört bir tarafından aslında benzer şeyler oluyor. Dünya yanıyor. Dünya yanıyor. İlginç olan şey şu bütün anlatılan projeler İspanya vesaire falan da dair yani Avrupa'nın direkt odağı da buna dair. Bütün olan projeler aslında çok büyük bir konut projelerinin itelediği kitlelerin doğrudan buna maruz kalan insanların ayaklanması aslında anlatılan örnekler bunlara dairdi. Bizde olan ise doğrudan aslında yerinden edilmiş olan bir kitlenin değil başka etkenlerle beraber bir şehire dair bir inşaat projesinin tetiklemesiyle beraber bir araya gelmiş olan bir eylemselliğin görünür haliydi bizdeki olay. Onun mesela o, o karşılaşma ilginçti. İnsanların soruları da aslında ona dair oldu çünkü diğer tüm örneklerde hep o bu tüm meseleye doğrudan maruz kalmış yani evlerini kaybetmiş insanların e, davasıydı bütün örneklerdekiler. Peki sence temel motivasyon neydi burada yani bizim gezi olaylarının diğerlerinden ayıran ya o, burada onu, onu büyük olasılıkla çok sormuşlardır en çok tartışılan konulardan biri olabilir. Elbette doğal e, anlamakta da biraz e, zorlanıyor aslında o çünkü böyle çok farklı toplumsal kesimlerden insanların bir araya gelerek e, öncelikli olarak işte bu e, politik yani Genel anlamda bir politika eleştirisi üstünden işte şiddetin de aslında eleştirisinin yapılması ve bunun ilk defa bu kadar kitlelerle sokakta yapılıyor olması, hani herkes için ilginç olduğu kadar ya bizim için ilginç olduğu kadar onlar için de ilginçti. Aslında o şekilde özetlenebilir büyük ihtimalle bu. Yani mesela yani bu olaylar Sulukule'den sonra olmadı. Yani değil. Bunu da konuştuk işte az evvel. Yani. Orada benim gördüğüm diğer ülkelerde olan olayları başlatan projeler diyelim ki sulu kule projesi gibi bir proje. Orada bundan doğrudan etkilenen insanlar e, ayaklanıyorlar. Haklarını e, aramaya çalışıyorlar ve bunların e, bunun sonucunda doğan hareketler tüm bunları etkiliyor ve tetikliyor. Bizde ise öyle olmadı. Yani bizde neler neler oldu da hiçbir şey olmadı. Sonunda işte hani... O şiddetin belki büyük ihtimalle yansıması sonucunda öyle bir şey oldu ama bütün bu şeyi görmek iyiydi. Kesidi görmek çok iyiydi. Çünkü böyle dünyadan alınmış bir kesit gibiydi aslında bakarsan. Bir yandan da böyle conflict studies vesaire gibi şeylerin de aslında yani hem mimarlık hem de şehircilik ekseninde ne kadar önemli olabileceğini en azından ben kendim keşfettim. Çünkü bu aslında yönetilmesi gereken bir süreç. Çünkü başka yerlerde de konut, kentsel dönüşüm projeleri falan oluyor ve bu çatışmalar e, az olabiliyor mesela. Daha iyi yönetilebiliyor yani. Şimdi hatırlarsan sen de birkaç kere e, küresel kentlerle ilgili de konuşmuştuk hı hı, burada. Hı. E, benim de test konum olduğu için, ilgi alanlarım içinde olduğu hı hı. için. Açıkçası e, senin söylediğin şeylere de şöyle bir katkı yapabilirim belki. E, gözüken o ki e, özellikle kendine hani küresel sermayeden pay almak isteyen kentler e, fütursuzca e, kendi kent alanlarını e, bu sermaye açıyorlar. Tabii. Çünkü Kentsel dönüşüm, e, bu da aslında SASE'nin kendisinin e, ortaya koyduğu bir tespit. Kendi başına da üret, yani yarattığı mekanların tam bağımsız olarak bir değer yaratıyor. Ama bunu sadece rantla açıklamamız çok zor artık. Hı hı. Bu e, bir çekim merkezi yaratma, bu e, Pek çok ekonomik faktörü tetikleme, e, küresel ağların bir tanesine, alttaki küresel ağların bir tanesine entegre olma. Finans merkeziyle, moda hmm. merkeziyle, tasarım merkeziyle, teknoloji merkezi önemli değil. Yani ne merkezi olduğu önemli değil ama onların içinde bir şekilde entegre olmak. Ve göz, gözüken o ki bunun gözünü artık bu hırs bürümüş yerel yönetimleri e, kendilerine oy veren insanları bile... Fütürsüzce bir kenara itip hayır onlar gelecek çünkü bu daha iyi diyebiliyorlar değil mi hı hı. böyle bir şey var aynen öyle bir de işte bu çok hızlı oluyor bir, bir şekilde bir hazırlıksızlık var yani buna e, karşı nasıl davranılması gerektiğini e, çok fazla bilmiyoruz yani karşı olmak anlamında bunu söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Yani bu da çünkü yönetil... almak evet, yönetilmesi gereken bir süreç bu. Şimdi bir yanda birileri bir şekilde belli amaçlarla çeşitli şekillerdeki karları realize etmeye çalışıyorlar. Bunlar gelirler de olabilir. Ellerindeki imkanları daha verimli şekilde kullanmak da olabilir bu. Bunun karşılığında da başka insanların hakları vesaire var. Bu ikisi aslında yönetim yönetilebiliyor. Ben şunu da gördüm mesela daha sonra yine oradaki bağlantılar sayesinde bir Davetle tekrar gittim Göteburgu'a. Orada üniversitenin içerisinde mesela bütün bu interaction design, etkileşim tasarımları vesaire konuları. Şu anda bu kentsel çatışmalar ya da kentsel dönüşümlerin içerisinde acaba insanların entegrasyonu nasıl daha gerçek anlamda olabilir? Bunlar üstüne çalışıyorlar mesela. E şimdi bu da bir donanım meselesi. Yani sadece projeye karşı çıkmak değil de alternatif yollarıyla beraber projeden çok daha öncesine dair şeyler de örgütlemek mümkün. Sırasında tüm o dönüşüm sırasında da bir şeyler örgütlemek mümkün. Sonrasında da örgütlemek mümkün. Ve yine de o kentsel dönüşüm yapmak da mümkün. Yani in yani diyeceğim o bu o sürecin iyi yönetilmesi bu aslında çatışmalı ortamın ortadan kalkmasında sağlayabilir ama tabii ki bu yani hem yerlişik politik nasıl diyeyim alışkanlıklar işte yatırımcının davranışları buna karşılık işte kentlinin ...haklarına ne kadar... ...kentinin haklarına dair ne kadar bilinçli olduğu... ...ve buna o hakları... ...yine yerel yönetimlerin vesaire... ...ne kadar fazla onun yanında... ...koruduğu ya da korumadığıyla falan da alakalı. Hı hı. Yani böyle... ...çok basit bir şey değil tabii ki bu. Ama en azından şunu görmek de iyi oldu... ...benim açımdan. Hani bu yönetilebilir... ...bunun için daha önden motivasyonlarla... ...başka örgütlenmeler yapılabilir... ...bunlar üniversitelerde... ...çalışılacak konular olabilir... Aslında çok real bir şey yani. Şimdi dediğin şeyler aklıma şunu getirdi. Herhalde bu ikinci George Bush'un junior mu oluyor artık ne oluyorsa <gülüyor> dünyaya yaptığı yani katkı benim için preemptive strike kelimesini literatürümüze yerleştirmesi. <gülüyor> yani önceden önceden saldırmak başkasından saldırı beklemeden. Şimdi bu kelimeyi ben artık biraz kentsel tasarım mimarlık üstünden düşünmeyi çok sevmeye başladım son zamanlarda. <gülüyor> Çünkü aslında problem şurada başlıyor. Mesela İstanbul örneğinden gidelim. İstanbul'da aslında birinci sırada dönüşecek yerler 3 aşağı 5 yukarı belli değil mi? Hı hı. Yani kentin belli şekilde marjinalize olmuş hı. mahalleleri. Kent içinde kalmış bir şekilde devlete ait yeşil alanlar. Şimdi mesela Bağdat Caddesi'ndeki evet. tarım ormanlı köyçlerinin arazisi konuşuluyor. Hı hı. Ama buralar bir şekilde zaten... Yani kurban listesi belli aslında sırası evet. da belli. Bir tek kentlerin içinde değil kırsalda da mesela evet. tüm maden alanları. Aynen öyle. Enerji, Hı -hı. enerji açısından işte verimli olan yerler bütün bunların hepsi de aslında senin dediğin şeye giriyor. Acaba şöyle bir çalışma yapılamaz ve bunda üniversiteler senin dediğinden yine biraz yola çıkıyorum. Ön ayak olamazlar mı? Buralarla ilgili en azından belli stratejik kararları almak Hı -hı. düşünmek yani. Bizde çünkü hep şu oluyor işte Gezi'ye bir şey yapılmak isteniyor. Hı hı. Ee, Gezi Parkı'na ondan sonra gündeme geliyor. Hı hı, hı, Hatta gündeme gelmesi ya geçmişine gidelim. Şimdi odanın yaptığı, şehir plancılarının hı hı. yaptığı, herkes için mimarlık gibi kendi inisiyatifiyle çalışan grupların bir senedir çalışması vardı. Hı hı, hı. Bir sene sonunda anca bu evet. bir şeye ulaşabildi. Evet. E peki Gezi Parkı'nın biz bir problemli alan olduğunu biliyorduk zaten hı hı. okulda hep bunların Tabii, konuştuğumuz şeyler. Tabii. Yıllarca konuştuğumuz şeyler bir sürü proje bile yapıldı okulda bununla ilgili. Hı hı. Ama bunlar bir türlü bir tartışmaya mesela bir çalıştaya dönüştürülmüyor. Bir şeye Hı -hı. dönüştürülmüyor işte. Mesela sen de konuştum Soma meselesi. Evet. Yani o kentinde ciddi problemleri oldu ortaya tabii, çıktı. Tabii tabii yani bir tek oranın da değil. Şimdi yani tabii o kendi aramıza belki programın da zaten süresine hiçbir şekilde sığmayacak sonrasında bizim kendi aramıza tartışacağımız bir şey de Yani aslında baktığın zaman bir an İstanbul'un bütün bu e, bozundurmasını bir kenaraya bırak. E, körleştirmesini bir kenaraya bırak. Ülke o kadar büyük bir alan ki. Bütün bu problemler ve potansiyellerle dolu. Bunlar üstüne odaklanıp bunlara dair bir şey yapıyor olmak o senin dediğin kavramın tam olarak işler hale geleceği şey olabilir. Çünkü mesela burada yerel yönetimle diğer paydaşlar arasındaki çatışmalar çok yerleşik. insanların belli rantlardan kendilerine kar realizasyonları yapmalarına dair alışkanlıkları çok yerleşik. İnsanların harekete geçme motivasyonları daha düşük ama bunların hepsinin bir arada belli şekilde uyumlu işleyebileceği yerler var. Küçük ölçekli yerlerde bir şekilde ideolojik olarak ya da alışkanlıklar anlamında çok fazla pozisyon almamış olan yerlerde bir şeyler yapmak mümkün. Biraz da aslında hani bu benim yokluğumun biraz da sebebi de o yani hani biraz daha fazla İzmir'e doğru yönelmiş olmak meselesi onu da Aradan sonra konuşalım mı? yavaş yapalım bir Aşır. ara verelim. O zaman şunu anons edeyim ben. Sevgili bir dostuma buradan selam çakıyorum. Sevgili Barış David Ekinci'nin aranjmanı bir Coltrane bestesi aslında. Moment Notice onun da grubuyla beraber Paris'te kaydettiği bir kayıt. Onu dinleyelim hep beraber. Mer Tekrar merhabalar. Merhabalar, Volkan ne haber? <gülüyor> Sorgu devam ediyor. Evet, Açık Mimarlık programındasınız, Açık Radyo'da. Ee, İzmir'e, e, neden buralarda yokum, İzmir'de neler yapıyorum, kendi kendime bırakıp kendi kendime başlayayım mı orada neler <gülüyor> <yaptığıma> da hayır. <gülüyor> Biliyorsun ki İzmir içinde hiçbir şey olmamasıyla, insanların rahatlığıyla e, ve kentte de pek ilginç yapacak şeyin olmamasıyla meşhur olan bir yer. Bu kadar <gülüyor> söyleyeceklerim. <gülüyor> Şimdi bir sürü şey yapıyorsun İzmir'de. Evet. Bir, bir, bir organizasyon insanına döndün İzmir evet. için. Neler yapıyorsun? Bu tasarımcıları birleştirmeler, hı hı. E, yok efendim tasarımcıları buluşturalım, organizasyonlar hı hı. yapalım. Yok efendim işte film atölyeleri açalım. Hı hı. Neler bunlar bir yani, anlat bakalım. Tam da işte yarıda aslında konuşmaya başladığımız şey ölçeği bir şekilde daha küçük ya da ee, yine aradan önce söylediğimiz bu çatışmaların çok fazla yerleşik olmadığı yerlerde aslında yeni şeyler kurmak ve başlatma potansiyeline inanıyorum ben. Benim de işte oralı olmam dolayısıyla içimdeki bir takıntıyı e, gerçekleştirmeye çalışmak e, çabaları bunlar hepsi. İşte e, gerçekten bu şehirde hiçbir şey olmuyor mu? 3,5 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. Büyük de. Yani çok büyük bir ekonomi değil aslında dördüncü ekonomi oluyor Türkiye içinde baktığın zaman. Üçe kim çıkmış? Ee, şey var Bursa Hı -hı. çok önemli. A, ee, doğru bütün TOFAŞ'iydi. Aynen öyle. Şey yani hani onlarla zaten yarışamıyor. Yani kentin kendisi çoğunlukla servis sektörü üstünden e, şey kazanıyor. Ve tabii ki tarım gelirleri ve ticaret vesaire var ama e, bir şekilde bunu kendi içine e, kullanamıyor. E, yani. Merkezi politikalarda bunda bahane aramaya gerek yok çünkü sonuçta çok zengin insan da var şehirde ve onlar da mesela bunu yatırım olarak farklı yatırım anlamında döndürmüyorlar şehre vesaire ama yani, yani hani... tasarım ve sanat hayatını aslında arka planda desteksiz bırakıyor öyle mi tam olarak da o. Aslında bizim mesleği bütün yani tasarım sanatı böyle aralarına deşelim şu programın adı olan işte mimarlık meselesi tam orada bir yerde duruyor. Hı hı. Yani e, kentli aslında bu hizmeti satın alabilecek olan kişiler bunu talep etmiyorlar zaten ya da şehrin içindeki insanlardan talep etmiyorlar. E bunda şunun etkileri de var tabii ki hani burada iyi tasarımcı var mı? Buradaki tasarımcılar her anlamda moda tasarımcısı, mimar, endüstriyel tasarımcısı vesaire ne yaparlar? Onları görünür kılan bir... Alan yok. Ya da mesela yemekle ilgili çok ilginç şeyler oluyor falan. Bunların görünür olduğu bir şey yok şehirde. Öyle olunca da şey için kimseyi suçlayamazsın tabii ki. Yani neden hani İzmir'den hizmet satın alınmıyor da İstanbul'dan alınıyor ya da Ankara'dan tasarım hizmet satın alınıyor. İşin ilginç tarafı da aslında İroni'de burada İzmir'de sosyal hayatıyla bütün Türkiye'de Ö ön plana çıkan bir şey. Aynen öyle. Ama mi, sosyal kardeşim? hayatın vazgeçilmezlerinden olan tasarım, kültür, sanat evet. pratikleri evet. İzmir kökenli çok çıkamıyor anladığım kadarıyla. Evet, çıkanlarda İstanbul'a mı gidiyor, ne oluyor? Aynen öyle oluyor. Klasik şeyler böyle espriler vardır işte. Film sektöründe gittim film sektörüne İzmir'den mezun olduktan sonra İstanbul'a herkes İzmirli falan işte oyuncusundan teknik ekibine ne bileyim senaryo yazarından yönetmenine kadar falan. Ama tabii de şöyle bir şey var. Başarılı insanları başarılı yapan şey onların geldikleri yerler değil. Onların o başarılara imza attığı yerlerde. Bu da bir gerçek yani. Hani kimse İzmirli olduğu için onu yapmıyor. Buranın ortamı içerisindeki kurulu kültür endüstrisi rekabet düzeni olumlu ya da olumsuz tüm yanlarıyla beraber onu yaratıyor. Ama tabii insanlar da geriye dönüp bunu işte şehirde de yapmak istiyorlar. Yani buna dair de en temel iki tane şey yok. Bir insanlar kimdir burada ilginç üreten. Bütün bu Yoksunluk tarifinin içerisinde hiçbir şeyin olmadığı bir kentin içerisinde ulusal ya da uluslararası çapta ilginç işler yapan insanlar yok mu? Bunları ortaya çıkarmak aslında bu benim biraz da işte yine senin nasıl küresel kentler senin tezlerle alakalıysa <gülüyor> bütün bu İzmir'de acaba böyle tasarım ve inovasyonla ilgili bir şey olabilir mi mevzusunu didikleyen de benim kendi hani tezim bir de kişisel takıntım yani ben dedim yok mu ya gerçekten bu insanlar falan. işte İstanbul'da da 17 ya da düzenlenmiş olan Peçakuça denilen işte çene çalmak, Japonca çene çalmak denilen etkinliği İzmir ayağını yapmaya başladım ve işte altıncısı düzenlendi. 48 tane çok ilginç insan var İzmir'de en azından şu anda bildiğimiz yani. Bunlar bir kısmı arkeolog, bir kısmı müzisyen, bir kısmı yemekşiyle uğraşıyor, bir kısmı mimar, moda tasarımcısı, öykü anlatıcıları, böyle sivil havacılığa gönül vermiş eczacılar falan, gyroskop, nedir ya şey, gyrokopter denilen bir aletle uçuyor falan fotoğrafları çekiyor. Garip garip insanlar var aslında. Bir yandan da bütün bu sanat ortamını Biraz kışkırtmaya, daha doğrusu bağlantılar kurmaya çalışıyorum. Ben hani İstanbul'da da yaptığım şey biraz da oydu. İşte kent içinde dağılmış olan sanatçı atölyeleri var mı? Bunlar arasında bir bağlantı kurulabilir mi falan. Bir de en son kendimiz Ekin İdiman diye bir arkadaşımla beraber bir girişim yaptık. Bir video sanatı galerisi kurduk. 37 ekran bir televizyonda. İzmir'den ya da İzmir'in dışından bu İstanbul demek değil, Türkiye'nin herhangi bir yeri artı yurt dışındaki bütün insanlardan yani Ekin'in daha doğrusu Ekin bunu küreğit ediyor. Onun e, bağlantılarıyla e, 37 ekrana uygun ya da 37 ekrana yorumlanmış işler gösteriyoruz ve sanatçı buluşmaları yapıyoruz. Rotterdam'daki biriyle de buluşmak artık çok kolay. E, bir projeksiyon hmm. aletiyle onu duvara yansıtıp dev bir adamı duvarda <gülüyor> ya da bir kadını duvarda tutup Skype üstünden İzmir'e oraya bağlıyoruz. Küçücük ekranda da işini mi gösteriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çelişkilerle doluyuz. <gülüyor> evet. Aklımız biraz karışık ama format bu. Yani o da imkanlarla falan alakalı. İşte bütün bunları da yaptığımız bir yer var. Üç katlı eski bir İzmir evini... E, tuttuk. E, iki katını kullanıyoruz. Üst katlarını paylaşımlı ofisler olarak değerlendiriyoruz. Giriş katında da işte bu bahsettiğim galeri artı konserler, yemekli buluşmalar ya da bu sanatçı buluşmalarını düzenlediğimiz girkan alanı var. Aslında böyle bir tatlı bir alsancak evi orası da. Bunları yapmaya çalışıyoruz aslında bakarsan. O Tabii, zaman İzmir'e yolu düşenler gelsinler buraya. E, oraya gelsinler. Adı Beni, ne mekanın? 37, e, 37 mi? 37 değil. Adını koymadık ya. Adresini veriyoruz. 1456 sokak 59 numara alsancak Pazar sokağı diye de bilinir. <gülüyor> Bekleriz yani. E bir yandan da şunu görmeye başladım ama yani o o girişimle beraber küçük küçük başka yerler de var. Liman arkası bir resim galerisi. Varyantın arkasında gizli bir yerde bir sanatçı atölyesi. İşte yabancı biri üniversitelerin birinde ders veriyor. Gitmiş kemer altının herkesin terk ettiği sokaklarından bir tanesinde bir ev satın almış. Oranın üst katında yaşıyor alt katında hem residency yapıyor sanatçılara hem de galeri olarak işletiyor. Gecenin bir vakti herkes çarşıdan çıkmışken böyle bir grup garip insan gidip o çarşının arka sokaklarında bir müzik dinletisi dinliyorsunuz, bir serginin açılışına gidiyorsunuz falan. Olan şeyler var aslında bakarsan ilginç şeyler ama iş dönüp dolaşıp o mevzuya geri varıyor. Yani yerel yönetimin desteği var ama yani o mesele onla e, sınırlı kalıyor. Şöyle olmuş, onun olması lazım ya yani şehirdeki insanların buna yatırım yapıyor olması lazım. Şu manada yani senin benim gibi insanların parası olan insanlardan bahsetmiyorum. Yani Hı -hı. ben bu şehirde enteresan şeyler yaşamak istiyorsam bunun bu hizmeti bir şekilde satın almalıyım ya giderek sadece hiç para vermesen bile yani orada bulunarak e, ya da gerçekten bir değer değişimi varsa yani tatlı, iyi bir konserse bu mesela bu konserin e, bedelini ödeyerek çünkü şöyle bir şey de oluyor. Ee, sosyal belediyeciliğin e, yansıması mı bu bilmiyorum ama e, belediye diyelim ki çok ünlü bir caz e, müzisyenini getiriyor İzmir'e. Acayip bir konser. Tamam, burada işte e, büyük prodüksiyon şirketlerinin yapabileceği İstanbul'daki önemli salonlarda gerçekleşebilecek olan bir konser bu. İşte Adnan Saygün bir merkez var orada yapılıyor falan. E, 10 lira tam 5 lira öğrenci mesela. Ve insanlar gitmeyebiliyorlar o konsere. Çünkü biletleri olduğu halde. Çünkü yani böyle gözden çıkarılabilecek bir meblağ tamam mı? Ama sonra İstanbul'da konsere öykünüyor. İşte ya işte bu, hiç böyle müzisyenler gelmiyor falan bilmem ne. <gülüyor> Ondan sonra diyorsun ki ya oradaki biletlerde böyle 100 lira 150 lira falan vesaire. İnsanlar bir şekilde bundan geri duruyorlar. İşin ilginç yanı o. O zaman valla İzmir... <gülüyor> Dedikçe sen konuşuyorsun ben onu anladım. Evet, yani hızlıca da geçmiş, program evet, bitmiş. Program Orada bitmiş. <gülüyor> ben de dinliyorum yani ba... Bravo. Yani İzmir benim için bir hayal kenti olmaya başladı. Yani güzel bir şehre dönüşüyormuş. Vallahi herkesi bekliyoruz. bunlar üstüne daha konuşacağız. Aslında İzmir'de de kalmayacaktık. Başka yerlere de gidecektik. Not düşelim. Abi İzmir'den bahsetmeye başlayınca sen kontrolden çıkıyorsun. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Yani Özür dilerim sevgili dinleyenler. Programı kapatalım abi. <gülüyor> Prodüksiyon kaç göz oynamaya başladı. Evet. Kapatmak sana düşsün o zaman. Teşekkürler. Volkan Taşkın ve ben e, Hasan Cenk derili bugün e, Açık Mimarlık programında stüdyoda beraberdik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar.